Kendi başına namaza duran bir erkeğe, bir kadın ya da erkek daha sonradan gelip uyabilir mi cemaat olarak onun arkasına namaza durabilir mi? Tabii ki. Yeter ki namaz kılmakta olan, tek başına namaz kılmakta olan insan sonradan gelen insanın kendine ittiba ettiğini, iktida ettiğini, uyduğunu bilsin. onun Ona da imam olmaya niyet etsin. O işareti sana uyuyorum ona göre namazını kıldır diye sesli olarak hmm. söyler veya işaretle anlatır ona. O da fark ettiği zaman eder etmez otomatikman imamet, cemaat meselesi devreye girer. Peki şey mi hocam? Mesela ben e, müferiden bir namaz kılıyorum. İşte niyet ettim Allah rızası için öğren namazının farzını kılmaya diye niyet ettim. Arkamdan bir kişi geldi bana cemaat olarak e, namaza durdu. Benim niyetim müferiden olduğu için bir Yok, siz mi? o andan itibaren cemaate imam olmaya niyet olarak yenilerseniz niyetinizi bir sıkıntı olmaz. Yalnız şu var, aynı vaktin namazını kılıyor olmanız da gerekir. Yani. Arkadan gelenin de sizin hangi vakti kıldığınızı bilmesi lazım. Hanefi mezhebinde bu şarttır, Şafi mezhebinde böyle bir şart yoktur. Orada bir cemaate kılıyorsa imam bir namazı cemaate bir namaza niyetlenebilir.